Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradio.acikradio.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Acik Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo'nun mikrofonlarından. Efendim bugün iki konuğumuz olacak. İlki Sayın Mustafa Paçal, Halk İş Genel Sekreter Yardımcısı. Şu anda hattımızda. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Efendim sizinle bu denge denetleme ağının en son raporu üzerine konuşmak istiyoruz. E, iş kazaları üzerine hazırlanmış olan e, raporu konuşmak istiyoruz. Ama ondan önce bu programımızda Altın Saatler programında denge denetleme ağından ilk kez bahsediyoruz. Belki de biraz geciktik. Denge denetleme ağı konusunda da kısa bir bilgi verirseniz çok seviniriz. Peki. E, denge denetleme ağı iki seneden fazla olduğu süre olarak söylüyorum. 190'dan fazla çeşitli sektörlerde bulunan STK'ların kuruluşlarının oluşturduğu bir ortak yapı şey, engelletli mağı. Demokratikleşme, özellikle yeni anayasa ve yeni anayasada Denge denetlemenin sağlanması gibi çok spesifik şey amaçları var. Çok genel amacı demokratikleşme. Ama yeni anayasa konusunda bununla ilgili bir kampanyamız da başladı. Bu kampanyamız da şu an devam ediyor yeni anayasa kampanyamız. Bu özellikle gelen seçimler nedeniyle bir gündem oluşturacağını düşünüyoruz. Dengedenetleme ağı bu kısa süre içerisinde daha çok kendi içerisinde bir yapılanma, bir değerlendirme, bir tartışma yaptı. Dışı, yürü, dışarıya da dönük çeşitli e, hem siyaset kurumu içerisinde hem sivil toplum kuruluşları içinde çeşitli temaslarda da bulundu. Bu anayasa kampanyası meselesiyle sürecinde daha da kamuoyunda şey, daha belirgin, daha dikkat çeker bir hale gelecek. Kısaca bunlar. Evet ee, ve bu arada tabii e, oldukça fazla sayıda rapor da üretti bu iki yıl içinde. Biz evet. e, onlardan bu e, iş... Kazalarına ilişkin rapor üzerinde konuşmak istiyoruz çünkü e, gündemi hemen hemen her gün işgal eden bir konu e, eskiden bu kadar mıydı yoksa izleme olmadığı için birçok şey gözden mi kaçıyordu olay. ...dan haberdar mı... ...olamıyorduk ama... E, ...gerek denge denetleme ağı... ...gerekse bu konuda sorumluluk... ...üstlenen birçok kuruluş... ...ki bunların içinde her ay... ...rapor hazırlayan... E, ...iş güvenliği ve işçi sağlığı... ...meclisi de... E, ...onun raporlarını da... E, ...hemen hemen her ay... ...başında dinleyicilerimize... ...iletmeye çalışıyoruz. Sizden... ...bu son denge denetlemenin... ...raporu hakkında bilgileri rica ediyorum şimdi şöyle başlayalım aslında iş kazaları özellikle maden ocaklarındaki kazalar cumhuriyet tarihi boyunca belli zaman dilimleri içerisinde aslında kamuoyu gündemine geliyordu özellikle Zonguldak Kömür Havlası da bu kazalar çok dikkat çekmiştir geçmişte daha sonra da üzerinden belli bir süre geçtikten sonra unutulup gidiyordu. Peki bu zaman boşlukları içerisinde ne oluyordu derseniz. Yine bu kazalar yine madenler başta olmak üzere inşaat sektörü. Bu iki sektör zaten Türkiye'de iş kazalarında en yoğun ölümlü kazaların olduğu iş kolları. Yine ölümlü iş kazalar oluyordu ama bunlar böyle toplu Ölümlerden ziyade tek tük, üçer, beşer, birer, ikişer gibi ölümler olduğu için kamuoyu gündemine gelmiyordu bile. Ama bu yıl itibariyle bakıldığı zaman e, aşağı yukarı e, her dört saatte bir işçinin hayatını kaybettiği bir kanlı bilançoya dönüşüyordu. Yani Türkiye e, kayıtlı iş kazalarındaki kayıtlı İşçi ölümleri bakımından yılda aşağı yukarı 1200'ün üzerinde işçinin hayatını kaybettiği bir ülke. Bu halimizle de dünyanın bu iş kazaları ve ünlü iş kazaları bakımından üçüncü ülkesi durumundayız. Bu çok dikkat çeken, kendine kamuoyunda daha doğrusu yer bulamayan, medyanın da, kamuoyun da fazla üzerinde durmadığı konulardan bir tanesiydi. Soma Ermenek ve bir de bu torunları inşaat Meclisi Köy'deki şantiyesinde 10 işçinin Hasan kazasından ölmesiyle beraber üst üste bunlar kamuoyu gündemine geldi ve bu şekilde gelmesi istenmezdi tabii. Bu acı bir şey oldu. Ama bu şekilde gelmesiyle beraber ciddi bir tartışma ortamı kamuoyunda oyunda yaratıldı, siyaset kurumu içerisinde, sete kadar ve medyada yaygın bir tartışma kendisine yakaladı. Bir takım şeyler ne derler, gündem oluştu, hükümetin parlamentonun attığı adımlar var bu konularla ilgili. Şimdi bunun bu yakalanan fırsat diyelim artık, bu yakalanan fırsatın üzerinden Türkiye bir daha. Böyle acıların yaşamaması için mevcut olanakların iyileşmesi, mevzuat tarafının güçlendirilmesi, denetimlerin daha etkin ve sonuç alıcı itinalı yapılması, denetim içerisinde sorumlulukları olan yetkililerin gerekli yetkileri bakımından gerek imkanları olanakları bakımından güçlendirilmesi, işçilerin daha güçlü etkin bir şekilde eğitilmesi ve iş şartlarına uyumlu bir çalışma sağlanmasına yardımcı olması gibi çok pek çok alanda şu an bir hummalı bir çalışma devam ediyor. Evet. Bakalım bakalım bunun şeyleri, yansımaları önümüzdeki yıl nasıl olacak ve Türkiye 2015'i 2014'e göre nasıl kapatacak? Tahmin ediyorum ki 2014'e göre daha iyi bir çalışma iş kazaları bakımından, iş ölümleri bakımından yaşanacaktır diye umut ediyorum. Evet. Ee, en son meclisteki görüşmeleri ve tartışmaları izleme fırsatınız oldu mu Mustafa Bey? Evet. Aha. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz Şimdi, lütfen? bu e, Türkiye'de maden işyerleri, maden ocakları ile taş ocakları e, aynı iş konumunda... E, bulunuyorlar. Yaklaşık 200 bin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre işçi gözüküyor burada. Bu birinci derecede iş kazaları bakımından çok tehlikeli iş yerleri, kategorisindeki iş yerleri bakımından bu iş konumuz çok üzerinde durulması gereken özelliklere sahip. İkincisi inşaat sektörü geliyor. Bununla ilgili aslında benim kendi görüşüm şu mevzuat bakımından Türkiye'ye ne kadar son İDO sözleşmelerini kabul etmemiş bir ülke olsa da bile 2012'de çıkarılan iş Sağlığı Güvenliği kanunumuz var. Gerçi bu kanun daha önce bu kanundaki kimi düzenlemeler iş kanununda vardı. Bu yeterli değildi. Derli toplu da değildi. Türkiye İslahlı Güvenliği Sözleşmesi'ni ilonunda imzalamış bu ülkedir daha önceden. O çerçevede bunlar derli toplu bir kanunun içerisinde düzenlendi. Fakat uygulanmasıyla ile ilgili hala sorunları var. Bir örnek verecek olursak bu kanun gereği İslahlı Güvenliği uzmanı istihdam edilmesi, iş yeri, hekimi, yardımcı, sağlık personeli istihdam edilmesiyle ilgili bunu biz demiyoruz. Bakan söylüyor. Aşağı yukarı 680 bin iş yerinin 430 bini henüz bu kanunun gereği olan istihdamları ve düzenlemeleri yaptılar. 250 binden fazla iş yeriyle ilgili hala sorun devam ediyor. Ama öyle de olsa bile bu tür eksiklerine rağmen yani gerek Soma'daki, gerek Ermenek'teki, gerekse bu köydeki facialar, mevcut mevzuat ölçüleri içerisinde gerekleri yapılabilseydi önlenebilirdi. Yani bunların e, mevzuat ayağı bakımından e, böyle bir e, sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Ama e, parlamentoda gerek e, 167 sayılı inşaat e, iş kolu ile ilgili güvenlik ve sağlık e, sözleşmesi gerekse 176 sayılı yine maden işlerleriyle ilgili güvenlik ve sağlık şartları düzenleyen sözleşmeyi Türkiye belki bu tür olaylar olmasaydı daha uzun yıllar kabul etmeyebilirdi evet 19 Aa, evet. yıldır da gecikiyoruz değil mi evet şimdi bu, bu acı da olsa bu olaylardan sonra parlamenton hükümetin bunu kabul etmesi şu anlama geliyor. Mevzuat yönünden bununla ilgili yani kabul edilen sözleşmeler bakımından kimi boşluklar var. Bu boşluklar e, doldurulacak. İlgili yönetmelikler uygulama ile ilgili çıkarılacak. Bakanlığın bu konuyla ilgili yeniden bu konularla ilgili yapılanması ile ilgili düzenlemesi ile adımlar atacak. Bu bu bizim mevzuat konusunda evrensel ölçülerde e, daha güçlü bir mükelle getirecek. Yani mevzuat tarafından. Fakat e, daha çok sorun mevzuatın güçlendirilmesi yanı tabii ki e, şey olumlu ama daha çok sorunumuz bizim uygulamada yani denetimde bu iki alanda daha çok sorunumuz var. Çünkü burada temel birinci sorunumuz e, güvenli yaşamak, güvenli çalışma konusundaki toplumsal kültürümüz oldukça zayıf. Daha çok kaderciyiz, daha çok kendi halinde işin akışını bırakmayı çok seviyoruz. O bakımdan işin bu tarafı bir zihniyet değişikliğiyle birlikte bunu düzeltebiliriz. Eğitimle ilgili çok köklü reformlar, adımlar atarak bu konuyla ilgili iyileştirmeler yapabiliriz ikinci boyutu denetim. Denetim konusunda bakanlığın e, imkanları, denetim imkanları yetkiler bakımından sorun yok ama fiziki bakımından, insan kaynağı bakımından sorun var. Bakanlık 600'ün üzerinde müfettişle denetimleri sürdürmeyi çalışıyor. Bir de bu denetimlerdeki tartışmalar yani bu denetimler itinalı yapılmıyor. Gerek yasa gereği anlamında adım atılmıyor? Bir takım spekülatif... Dedikodular var. Bu yanı devletimin ayrı bir sorun. Bir de kamuoyu, STK'lar, medyanın duyarlı davranması, bununla ilgili çalışma hayatı üzerinde bir baskı oluşturması da diğer başka bir sorun alanını oluşturuyor. Evet, bu. E Belirttiğiniz gibi gerek 167. madde inşaatlarda iş sağlığı güvenliği ile ilgili gerekse madenlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 176 sayılı uluslararası çalışma örgütü sözleşmelerinin meclis tarafından kabul edilmesi gerçekten geç evet ama olumlu bir gelişme. Denetleme dediniz, denetlemenin son derece önemli olduğunu belirttiniz. Fakat tabi burada da ciddi bazı sorunlar var. Yetişmiş insan kaynağının yeterli olmaması bir yana aynı zamanda bu deneticilerle ilgili, iş güvenliği uzmanlarıyla ilgili uygulamaya ilişkin... Yönetmeliklerin de herhalde elden geçmesi lazım. Çünkü e, herhangi bir e, denetçi, iş güvenliği uzmanı çalıştığı firmada problem tespit ettiği anda bu probleme e, yanıt verilmesi son derece uzatılmış bir süreçle. Mümkün. İşte önce gidecek patronu uyaracak ona rapor verecek ve hatta işletme yöneticisine bilgi verecek. O olmadığı takdirde bilmem ne kadar süre bekledikten sonra e, bakanlığa ihbarda bulunabilecek ve bütün bunları da çalıştığı e, firmanın e, firmadan aldığı maaşla yapacak. Burada da çok ciddi bir sorun var. Bununla ilgili bir düzenleme geliyor torba yasayla bilinçliği ise. Evet. İş sağlığı güvenliği uzmanları mevcut ürünlük yasa gereği iş yerlerinde görmüş oldukları iş güvenliği konusundaki eksiklerin işverene bildirilmesiyle birinci etapta sorumludurlar. İşveren bu önlemleri makul bir süre içerisinde almazsa o zaman buradaki yetkililer bu sorunu işkura yani e, dolayısıyla çalışma bakanlığına bildirmeleri gerekiyor. Şimdi burada hep sorun çıkıyor. Sorun şu. Yani ücret aldığı bir işvereni bakanlığa şikayet eden bir iş güvenliği uzmanı oradaki iş güvenliğini riske atıyordu. Evet. Ya da ya da işinden olabilecek şartlar ortaya çıkıyordu. Şimdi yeni getirilen kanunla e, Doğrudan bakanlığa yine önce yazıyla bir yazıyla işverene yine bildirecek görmüş olduğu açığı. Doğrudan şeye e, bununla ilgili bir önüne balınmazsa doğrudan bakanlığa bildirme yetkisi getiriliyor. Fakat iki tane güvenceye getiriliyor iş güvenliği uzmanlığı Bir tanesi şu, eğer e, iş güvenliği uzmanı kendi kusurundan e, kaynaklanan bir şekilde bu eksikliği bakanlığa bildirmezse o iş yerinde de bir yıl içerisinde bir ölümlü iş kazası olursa iş sağlığı güvenliği uzmanı yasalar karşısında sorumlu hale geliyor. Eğer bildirim yapmışsa bu sorumluluğu ortadan kalkıyor. Şimdi böyle bir düzenleme geldi. Bir de bildirim yaptıktan sonra iş güvenliğiyle ilgili işten atılmaya ilgili bir sorunla karşılaşırsa iş mahkemeleri bu durumda iş güvenliği uzmanlarına Kıdem tazminatlarının yanı sıra bir yıllık ücretlerin de ilave bir tazminat ödemesine hükmedebilecek. Evet. Yani iki tane böyle caydırıcı düzenleme getirildi. Tabii bizim gönlümüz şu, bu düzenlemelere ihtiyaç kuşkusu var ama daha çok Türkiye'de bu güvenli çalışma, güvenli yaşama kültürünün gerçekten işyerleri, bütün yaşamın bütün bir alanında... Devlet, hükümet, iş, iş yerlerimiz, bütün bir, bir kamuoyu, herkesin yani buna uygun, saygılı, kurallara uygun bir şekilde yaşayabilmesini zeminini oluşturmak çok önemli. Yoksa bizim yine güvenli yaşam konusuyla ilgili bir başka önemli alanımız biliyorsunuz trafik kazaları mesela. Tabii, çok yaygın e, bu yılda trafik kazalarında. Yaklaşık 10 bin insan ölüyor ama bütün raporlar bize kaza anında, kaza mahallinde ölen ölümleri bildiriyor. Bu yaralıların önemli bir kısmı hastanede ya da daha sonraki yaşamlarında hayatlarını kaybediyorlar. 10 bin insan oradan kaybediyor. Bizim tahminimiz 2000 civarında iş sağlığı, güvenliği konusu iş yerlerinde, iş kazaları sonucunda ölümler var. Yine hiç bilmediğimiz bir alan evlerdeki kazalarda ölümler var. Çocuk ölümleri, kadın ölümleri başta olmak üzere. Bunlar hiç kaydı da geçmiyor tabii. Onları hiç bilmiyoruz. Yani evlerde işte yanmadan, elektrik çarpmasından doğan başka neden, düşmeden doğan başka nedenlerle ölümler var. Özellikle yaşlı insanlar, kadınlar ve çocuklarla ilgili söylüyorum bunu. Şimdi böyle bakıldığı zaman Türkiye'ye Adı kaza olan ama gerçekte kazadan başka her şeye benzeyen bir nedenler manzumesi üzerinden yılda 15 bin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Bu bize güvenli çalışmayla ilgili yapacağımız bütün eğitsel, sosyal, bütün çabaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Evet, e, siz aynı zamanda bu e, raporunuzda bir başka önemli noktayı vurguluyorsunuz. İlgili bakanlık, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bu konuya daha fazla bütçe ayırmalı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan da etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Bunu biraz açar mısınız? Sendikalar mesela bu konuda ne yapabilir? Sivil toplum kuruluşları derken hangi kuruluşları, uzman kuruluşları mı kastediyorsunuz? Bu güvenlikle ilgili kuruluşları mı kastediyorsunuz? Bu maddeyi biraz açar mısınız lütfen Mustafa Bey? Şimdi bununla ilgili bizim iki tane önemli görüşümüz var. Bir tanesi şu, Türkiye Avrupa Birliği aday bir ülke, müzakereleri sürdüren bir ülke. Avrupa Birliği'nin birisi Bilbao'da, İspanya'da, birisi Dublin'de iki tane istihalı güvenliği merkezi var. Burada çeşitli araştırmalar yapılıyor, uzmanlar var. Bunlar aynı zamanda Avrupa Ekonomik Sosyal Konseyi'nin de bu alanla ilgili danışmanlık gibi mevzuat konusunda yardımcı olmak gibi işler de yapıyorlar. İşçi sendikaları, işveren sendikaları, bakanlık, bakanlık dışındaki kuruluşlar da bu kurumlarla, bu kuruluşlarla şey kurabilirler. Bağlantı kurabilirler. Kurabilirler. Bununla ilgili kimi projeler geliştirip e, Avrupa Birliği'nin ilgili fonlarından destek alabilirler. Biz bundan daha çok bahsediyoruz. Çünkü bunu için önemsiyoruz. Avrupa Birliği'nin bir bütün olarak bakıldığı zaman iş güvenliği konusunda e, hakikaten bir sanayi ülkeleri bütünü e, olması nedeniyle önemli. Çok önemli şeyleri var. İlerledikleri alanlar var. Hem mevzuat yönünden hem uygulama yönünden. Hem de bunun sonuçları yönünden bir kere bu kuruluşlarla Türkiye'deki kurumların bakanlık dahil e, bilgi alışverişi, proje gibi alanlarda, farklı uygulamalarda bir işbirliği geliştirmelerini önemli görüyoruz. Bir kere bundan bahsediyoruz. Çok önemli bu. E, i̇kincisi Dünya Çalışma Örgütü. ilonun e, yine mevzuat yönünden her ne kadar e, sözleşmeleri e, nin kabulü söz konusu olsa bile diğer ülkelerin mevzuatları, mesela bazı Japonya, Almanya gibi ülkelerdeki sağlı, güvenli mevzuatları çok pek çok açıdan İran normlarının da üzerinde kendilerini has ölçüler barındırıyorlar. Bu da önemli bir şey bilgi edinme kaynağı, işbirliği yapılma kaynağı. E, sendikalar, e, meslek odaları e, biz aslında e, daha aktif bir rolde e, olmaları, denetimlere katkı sağlamaları, denetimlerdeki zafiyetleri, denetimler içerisinde olabilecek aksakları gidermedeki rollerini çok önemli görüyoruz. İşçi sendikalarının, işveren sendikalarının ve meslek odalarının, hatta bunların bir şey olarak bir e, işbirliği halinde, bakanlıkla birlikte denetimlere katılmalarını ayrı bir gözün de bu süreçte bir gözlem yapıp raporlama yapmasını söz konusu olabileceğini görüyoruz. Bir başka alanda denetimde teknoloji kullanmak bu çok önemli. Mesela Türkiye'deki maden ve tehlikeli çok tehlikeli iş yerlerinde izleme oranlarınız hem işveren e, bakımından hem de e, ilgili bakanlık bakımından gözlemlenmesini çok önemli görüyoruz. Yani Tehlikeli iş yerleri bence e, gerek e, kamera kaydı, gerek oradaki gaz ölçümlerinin yapılması, bunun sadece işverene bırakılması değil, sendikaların, STK'ların, bakanlığın da aynı zamanda çok tehlikeli iş yerlerinde denetimleri hem fiziki olarak yerinde hem de dijital olarak, teknolojik olarak da e, işin merkezinde takip etmelerinin önemli bir baskı unsuru oluşturacağını düşünüyoruz. Evet. Sivil toplum kuruluşları derken orada da bir e, belirleme yapalım mı lütfen? Yani e, mesela odaları mı kastediyoruz? Onun dışında başka Şimdi, bu konuda sorumluluk toplum, üstlenebilecek... kuruluşlar derken mesela e, benim de takip ettiğim İst Sağlığı Güvenliği Meclisi var. Bu evet. işte belli bir gönüllülük temelinde. Evet. Arkadaşlar, çok ciddi de bir iş... O, Gerçekleştiriyorlar. Web sayfaları var. Yangın kulesi gibi bir mülkten çıkartıyorlar. Doğru. Evet. Ben özellikle toplumsal hayattan, sivil hayattan bu alana bir bakışın, bu alanda bu bakışa sahip insanların bir rol oynamasından daha çok biz bahsediyoruz yani. Evet bir de ee, tabii ki sendikal durum söz konusu yani sonuç olarak evet. Türkiye'de sendikalı işçi sayısının e, şu anda e, yüzde kaç olduğunu e, bilemiyorum ama e, çok düşük bir oran yüzde beşler civarında e, bir orandan bahsediyoruz değil mi yani evet şimdi şöyle söyleyeyim o e, sendikalar yasasındaki kimi iyileştirmeler yapıldı Bununla ilgili e, çok rakamlarda e, beklenmedik büyümeler yok, gelişmeler yok. Var kısmi örgütlenmelerdeki artışlar. Kanun çıktıktan sonra e, 1 milyon civarında bir ilave örgütlenme artışı oldu ama Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre 13 milyona yakın sigortalı işçinin şu an 1 milyon 200 bin civarında şeyi var sendikalı var ama toplu sözleşme pazarlık toplu pazarlık hakkını kullanan sendikalı işçi diye baktığımız zaman bu sayılar 650 binlerde falan öyle baktığımız zaman yüzde dört buçuk filan gözüküyor öteki türlü bakarsanız da yüzde dokuz dokuz buçuklarda duruyor. Evet. Ee, o anlamda özellikle bu iki sektörde yani sendikalaşmanın çok az olduğu, hatta Soma örneğinde olduğu gibi sendikanın da e, işverenle birlikte hareket ettiği örnekleri de düşünürsek, bu alanlarda inşaat ve madenlerde sendikalaşmanın da çok önem kazanacağı bir e, dönem yaşayacağız herhalde. Şimdi Zonguldak e, bölgesi... E, e... Türkiye Taş Kömürü Kurumu bu 10 bine yakın işçimiz var o bölgede. <gülüyor> Türkiye Taş Kömürü Kurumu şeyde uzman ne derler maden kömür madenciliğinde uzman bir kuruluş. Evet. Burada tabi ölümlü iş kazaları çok düşük. Yani aşağı yukarı ton başına şeylerde yani 1 milyon ton başına geçenlerde bir baktım yasak Şeylerde özel sektörde bu sayılar 250'lerin üzerinde. Fakat e, bu Zonguldak'ta taş kömürü havzasına baktığımız zaman bu sayı 19'larda falan yani. Bunun bir tek nedeni var. Şimdi taş kömürü kurumu cumhuriyet tarihi boyunca bir birikimi var. E, i̇ş yapma birikimi var. İş güvenliği konusunda e, örgütlenmesi de, evet, var. Evet var. Fakat daha sonra bu redevans usulüyle e, hükümetler, son hükümet başta olmak üzere redevans usulüyle e, kamuya ait maden sahalarının özel sektöre devriyle başlayan e, bu özelleştirme ve peşinden istihdam ve başladıktan sonra bu ölümlü kazalar çok daha yüksek bir e, orana e, sıçrıyor. O bakımdan e, bu şeyin e, yani sorun e, maden ocağının özel sektör mü kamu sektörü mü e, işletsin tartışması çok anlamlı bir tartışma değil. Esasen bu işletmeciliğin hangi kurallara göre yapılacağı çok önemli. Evet buna biz de katılıyoruz altın saatler programı olarak. Hı, evet yani e, bu maden ocağının gerek e, iş güvenliği gerek e, madencilikle ilgili kurallar yasalar çerçevesinde işletme işletmesinin üzerinde tartışmayı yürütmek lazım. Öteki türlü e, şey e, ne derler şunun mülkiyet üzerinden, mülkiyetin içinde olduğu üzerinden iki tartışmanın e, farklı bir zeminde e, ve anlamsız bir tartışmaya doğru gittiği zaman içerisinde anlaşılıyor. O bakımdan biz daha çok şeye odaklanırız. Yapılan iş e, kurallar bakımından, iş sağlığı bakımından, başka işletmecilik kuralları bakımından doğru mu değil mi? Ona göre bakmak lazım. Onun için e, biz şeyi ne derler? E, işletmecilik ve maden işletmeciliği gibi çok kritik bir sektörde uzman olmayı. Mesela Soma'da e, Ciner Grubu madencilikte belli bir referansı e, oluşmuş bir kurum. Şimdi Soma'daki işletmeciliği 2009'da terk etmiş. Terk etmesiyle ilgili rapora baktığımızda bu madenin işletmecilik ve iş güvenliği, sağlığı ile ilgili bütün hemen hemen olabilecekleri adamlar yazmış o zaman. Almışlar ceketini gitmişler. Bu rapora rağmen burayı vermek yani çok anlamlı değil, çok doğru değil. Bu kazalara davetiye çıkaran bir siyasi tercih olmuş diyelim. Yani. Evet. Ee, bu anlamda da tabii ki dediğiniz gibi e, mülkiyet önemli değil. E, her işletmede iş güvenliği kurallarının ve işçi sağlığı kurallarının düzgün bir şekilde uygulanması, standartlara uygun hareket edilmesi, önlemlerin baştan alınması e, aynen e, Zonguldak'ta olduğu gibi. Almanya'da mesela e, rur bölgesi işte Baden konusunda ...çok yaygın... İşte ...hem demir cehveli hem de kömür bakımından... E ...şimdi oradaki işletmecilik... ...ağırlıklı özel sektör yapıyor... ...işte orada da sendikalaşma var... Ha ...bizde de sendikalaşma var... ...bizdeki sendikalaşma... ...şimdi o Almanya örneğine bakıldığı zaman... ...gerek denetim... ...mesela benim aklıma şey geldi o zaman söylemiştim... ...bir takım milliyet... ...çilik tartışmaları doldu... Yani şu Almanya Çalışma Bakanlığı biri bizim ocakları bir denetlesin. Yani bir, nasıl bir rapor verecek acaba? Evet. Yani oradaki uzmanlar bir tabi bir baksınlar bakalım bizdeki ocakları iş sağlığı güvenliği bakımından ne kadar yeterli görüyorlar. Yani bunda utanılacak bir şey yok. Yani el ele üstündür. Tabii bir daha... duş göz her zaman çok daha hem bağımsız hem de objektif bir değerlendirme yapma imkanına sahip. Avrupa Birliği'nin işte dediğin merkezlerindeki uzmanlar gelip bir değerlendirsin, bir raporlama yapsınlar, bakalım ne diyecekler. Çünkü şöyle bir şeyden korkmamak lazım, hani bu bize bir ayna olacak, aynada nasıl görüneceğinden korkmayacaksın, bu gerçekten kaçarak bir şeyi düzeltemezsiniz ki yani. Evet kan, e, kaç can Aa, gitti bu arada yani. Ve kaç tane daha gidecek bilmiyorum. Evet yarın ne, neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyoruz. Onlardan şu an yani sonuçta Türkiye e, iş kazaları. Şimdi öte anlamda hükümet çok hızla orta vadeli planlar diyor ki e, iç enerji konusundaki politikamızda bir enerji verimliliğini arttıracağız diyor. İyi, arttırın ikincisi güneş gibi rüzgar gibi enerji yatırımlarının teşvikü iyi onu da yapın ama diyor mevcut diyor, şeylerimiz de diyor kendi işi işte, kömür başta olmak diyor kaynaklarımız da %35'e kadar çıkaracağız diyor kullanımını yani bu şu demektir kömürle çalışan termik santralleri arttıracağız demektir kömür çıkaracağız demektir devansa devam edeceğiz demektir e o zaman da bu maden ocaklarındaki iş sağlığı güvenliği iyileştirmeleri de hadi in sabahtan akşama kadar olacak bir şey değil. Çünkü Soma'da yedi aydır çivi çakmadılar şimdi de insanları işten attılar. Yani. Evet. Yedi evet. ay oldu kazanın olası. O, o, olası. Şimdi de diyorlar ki işte şey buraya biz işte şey yapamayız işbaşı başı sizi çıkartıyoruz diyorlar. Ha o zaman şöyle düşünmek lazım. Evet Türkiye kendi yeraltı zenginliklerini, kaynaklarını ekonomide verimli bir şekilde kullansın ama bunu güvenli bir şekilde kullansın. Evet. Bir de tabii çok daha önemli bir başka nokta var. Kok kömürü verimliliği yüksek olan bir maden. Ama özellikle özel sektöre devredilen işte bu Soma'da vesaire de olduğu gibi son derece verimsiz linyit kömürleri söz konusu. Tabii ki bu enerji politikasının ee, iklim değişikliğine etkisini ayrıca tartışmak lazım. Evet. Bunlar, Bu madenler yararlı mıdır yoksa zararlı mıdır bunları hepsini ayrı ayrı tartışmak lazım. Sorun birden fazla ama can sağlığı her şeyin başında geliyor ve bu konuda alınacak önlemler de umarız ki bu 167 sayılı ee, yasa e, ve 176 e, sayılı sözleşme, yasa diyorum e, sözleşme, e, bunların e, kabul edilmiş olması e, biraz daha bu konuda dikkatin artmasına neden olur. Yasal düzenlemelerinde e, kısa zamanda gerçekleşeceğini umut edelim diyelim. Mustafa Bey size çok çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için de Açık Radyo'ya teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Size kolaylıklar diliyoruz. İyi, i̇yi yayınlar. Sağ olun. hoşça kalın, İyi günler. Evet. Birinci bölümde Açık Radyo'da Hakliş Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Paçal ile görüştük ve denge denetleme ağının iş kazalarıyla ilgili raporundan hareketle madenlerdeki sorunlara inşaatlardaki sorunlara bir kez daha değinme fırsatını bulmuş olduk. Programımızın ikinci bölümünde de hukukçu arkadaşımız Gökhan Küçük'e bağlanacağız. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Müzik Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümüne başlayacağız. İkinci bölümde hukukçu arkadaşımız Gökhan Küçük'le gene aynı konuyu konuşacağız. Gökhan merhabalar. Merhabalar Güran Bey nasılsınız? Sağ olasın. Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. Sağ olun. Gidiyorum evet. size. Ee, şimdi e, mecliste 167 sayılı İLO Sözleşmesi ve 176 sayılı ilo sözleşmesi kabul edildi. İlki inşaat sektörüyle ilgili, ikincisi ise maden sektörüyle ilgili. Hı hı. Ee, ne düşünüyorsun, ne getirecektir, yeterli midir? Ee, şimdi soruya şöyle cevap verelim. Türkiye Cumhuriyeti e, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne 1932 yılında üye oldu. Evet. E, bunu hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar e, çok sayıda Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı'nın kabul ettiği sözleşmeleri onayladı. E, sorum şu, e, Türkiye'de herhangi bir değişiklik, iş kazalarında, iş cinayetlerinde herhangi bir azalma oldu mu? E, cevap ortada. Yani bunun cevabını e, herkes tarafından biliniyor mesele sözleşmeyi uygulama meselesi değil. Şimdi bu sözleşmeyi... Sözleşmeye imza atma Doğru. meselesi de değil yani. Tabii tabii. Yani şimdi şu anda 167 ve 176 sayılı sözleşmelerin imzalamamızın en büyük. Yani bu maden kazaları olmasaydı bu sözleşmeleri imzalamayacaktık. Tabii ki şöyle düşünüyorum Yani bu alanda yapılacak her türlü çalışan neyine olabilecek her türlü düzenlemenin e, fayda getireceğini düşünüyorum bir yandan. Ama şimdi e, bu sözleşme daha doğrusu şöyle, uluslararası çalışma örgütünün sözleşmelerini imzalamak tek başına biliyorsunuz yeterli olmuyor. E, bu e, sözleşmeler bizim açımızdan, üye ülkeler açısından e, bağlayıcı oluyor. E, ve bizim önlem alma yükümlülüğümüz doğuyor ve kime karşı yükümlülük altındeyiz? Uluslararası çalışma örgütüne karşı yükümlülük altındayız. Ee, burada bu da bu sözleşmelere genel olarak baktığınızda daha önce de vardı. İmzalı 155 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile, ile işte 166 sayılı e, sözleşme. Bu sözleşmelere dikkat ederseniz ya da benzeri sözleşmelere, olayları doğrudan çözüme kavuşturan hükümler içermezler. Yani şunu söylemek istiyorum. Genel olarak üye devlete der ki sen benim belirlediğim standartlarda kendi iç hukukuna bunları uyarla. Dolayısıyla burada üye devletin takdir hakkı yüksek. Şimdi ne olacak? Sözleşme tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. İşte 12 ay sonra büyük olur edecek. Burada belirlenen ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında pozitif hukuk kurallarında yer almayan hükümler varsa bunlar iç hukukumuza uyarlanacak. Ve bir şekilde bunlar daha sonra Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından denetlenecek. Yani Türkiye bu sözleşmelere uy uyuyor mu, uymuyor mu? İç hukukuna bu sözleşmeleri uyarladı mı, uyarlamadı mı? Bunlar bunlara bakılacak. Elbette ki psikolojik olarak bile bir ilo sözleşmesinin uygulanması, imzalanması önemli. İlo sözleşmeleri, işte, ameliyatanın 90. maddesi var. Ameliyatanın 90. maddesine göre bir görüşe göre tabii ki kanun hükmünde değerlendirilebilecek sözleşmeler olabilir. çünkü. İLO Sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyeti iki devlet arasında yapılan sözleşmeler değil, bir örgütle devlet arasında yapılan sözleşmeler ama ne olursa olsun nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin Türkiye'nin içinde bulunduğu iş, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevcut durumu ortada. Buna acilen el atmak durumunda sistemini daha da iyi bir şekilde kurmak zorunda dolayısıyla bu sözleşmelerin imzalanması tek başına yeterli değil. Mutlaka bir mutlaka iç hukuka uyarlanması gerekiyor. Evet. iç hukuka uyarlanması konusunda da e, belirttiğin noktalar e, son derece önemli. Ama e, e, yakın bir tarihte e, yeni bir torba yasayla karşı karşıya kalacağımız söyleniyor ve burada da bazı düzenlemelerin geleceği belirtiliyor. Ben evet. he, hemen buradan hareketle e, Soma'daki davalardaki son duruma ilişkin e, bilgileri e, senden Soma, Soma'da e, en son durum mahkeme bir iddianame iade etti. İddianame e, iadesi çerçevesinde tekrar e, iddianame e, düzenlenecekler hazırlanacak e, ve e, işte yargılama bir mahkeme iddianame mahkeme tarafından kabul edildiğinde başlayacak. Yani somada şu anki son durum bile bildiğim yani bana yansıyan kısmı da bu. Evet ee, ama e, mahkemenin e, sonuç olarak yargılayacakları da e, belirlenmiş vaziyette idi. Oradan o konuda bir şimdi, değişiklik söz konusu mu? Şimdi e, belirlenecek vaziyette ama tabi iddianame iade edildiği için or, orada bu Hani tekrar iddianamenin delillendirilmesi kısmında bir değişiklik olursa sanıklar hakkında da bir değişiklik söz konusu olacak. Tabii şöyle bir çalışma var daha o tamamlanamadı ama iddianame dışı kalmış ve sorumlu olacaklarla ilgili ayrı bir suç duyurusu hazırlığı var. Ama bu herhalde bir 15-20 güne kadar tamamlanacaktır. Ee, onun dışında SOMO'da şu anda bana yansıyan bir gelişme olmadı. Ee, benim bildiğim bu bir anda. Evet, e, Ben bir de şunu e, öğrenmek istiyorum. Diyelim ki torba yasayla birlikte ve onun arkasından e, kanunda da e, sorumluluklar açısından belli değişiklikler oldu. Olay tarihi ise eski Mayıs ayına kadar gidiyor. Hı hı. E, bu e, değişiklikler e, uygulanmaz. uygulanmaz öyle mi? Uygulanmaz. Evet, yani, bu konuda biraz detaylı. Bu bahsettiğiniz, detay... evet. bu bahsettiğiniz e, tabii ki. Son dönemde bu torba yasalarla yapılan sadece bu alanda değil şimdi e, hukukçu olarak ve avukat olarak burada e, pratikte yer alıyoruz. Çok kötü hani, hukuk devleti ilkesine aykırı düzenlemeler oluyor ve o düzenlemeler aynı sizin dediğiniz gibi kanunda diyor ki işte süren davalara da uygulanır diyor bu düzenleme böyle olduğunda e, süren davalara da uygulanır dediğinde bu sefer hakim önündeki yasa ile bağlı e, olacağı için buna dikkat edecek. Ama hukuk devletinde hani sonradan bir e, düzenleme yapıp geçmişte olan bir şey cezalandırmak zaten söz konusu e, değil. Evet. Ama zaten buna, buna buna gerek de yok. Öyle yani, mi? Neden? Tabii tabii. Yani buna gerek de yok çünkü şimdi geçmişte yapılanları cezalandırmaktan kasip ne bir e, işte iş sağlığı ve iş güvenliği ilgili mevzat hükümlerine uyulmadığında hukuksal anlamda bir, bir sorumluluk. Bir cezai anlamda bir sorumluluk doğuyor. Cezai anlamda sorumluluk dediğimizi Türk Ceza Kanunu'nda yöneltiyor bu bizi. Türk Ceza Kanunu'nda da çeşitli hükümler var. 85. madde var, 89. madde var ve her somut olayın özelliğine göre mesela Soma'da bana sorarsanız olası kaslı adam öldürmeden yargılanması gerekiyor. Birleşmiş bir aşan bir Davranış. Evet bunu daha önceki nitekim. programımızda da ifade etmişsin. Evet, evet nitekim daha önce Mustafa Kemal Paşa'da Bursa'da 18 kişinin yaşamını yitirdiği davada Yargıtay o somut olayı o iş yerindeki koşullar bazından alt mahkemeye Bursa'ya mahkemesine dedi ki sen burada yanlış bir değerlendirme yapmışsın bu iş yerinin durumu olası kasta gidiyor. Dolayısıyla hani geçmişe yönelik düzenlemeden ziyade insanların bu konuya nasıl bakması insanlardan kastım uygulayıcılar uygulayıcılar tabii ki uygulayıcıların buna nasıl bakması gerektiği önem, önem, önem arz ediyor. Yani e, bir kaza olduğunda aman canım e, nasıl olsa burada taksirle biz yargılanır bize ceza verilir bu ertelenir ya da en kötü ihtimalle para cezasını çevirebilir anlayışından artık çıkmaları gerekiyor. Gerçekten e, bir iş yerinde çalışmaya giden bir kişinin önlemlerin alınmaması ve bunun devamlı surette e, tek, her gün her gün tekrar etmesi adeta şöyle bir şey. Aman canım olursa olsun e, burada kaza olursa olsun anlayışının yerleştiği bir iş yerinde artık Yargıtay 12. Ceza Daire'si bence oturmuş bir iştahat olacak bu. Olası tasla adam öldürmeden ilgili kişilerin sorumluları bu işlenen iş veren bunları yargılar diyecek Evet ee, ben ee, evet. Dolayısıyla hani bunları hani bir artı beş yıl ...bilmem ne cezası şu cezası bu cezası ile ilgili bir şeyimiz yok bir problemimiz yok zaten hani bu söz bu sözleşme imzalanması ya da imzalanmaması Bizim hukukumuz anlamından, bizim uygulamamız anlamından, mevzuatımız anlamından şu anda iki sözleşme imzalamasak bile bir problemimiz yok aslında. Yani siz mevcut elinizdeki kanunları, elinizdeki e, tüzük ve yönetmelikleri, o yönetmeliklerin gereğini düzgün bir şekilde yapın. O iş yerlerine gönderdiğiniz müfettişler düzgün bir şekilde işini yapsın. İşverenler e, bu kurallara düzgün bir şekilde uyusun, uyusun. O zaman zaten bir şekilde ölüm meydana gelmeyecek ki. En iyi mevzuatı da yürürlüğe koysak eğer uygulama bu şekilde girecekse bir şey elde edemeyecek. En kötü mevzuat olsun ama en iyi uygulama elimizde olsun. E, emin olun ki bu tablodan daha güzel tablolarla karşılaşın. Evet e, son sorumu da Ermenek'le ilgili olarak sormak istiyorum e, Gökhan. Hı hı. Ermenek'te e, hukuki durum ne olacaktır ve bu konuda senin bildiğin herhangi bir girişim söz konusu mu? Şimdi ile e, ilgili açıkçası çok fazla bir şeyim e, şu anda bilgim yok. Ama hukuki durumda e, ne, ne olacak? Bahsettiğimiz gibi büyük olasılıkla orada da bilinçli taksirle e, ölüme sebebiyet verme suçundan bir iddianame e, düzenlenecek. O iddianame kapsamında işte sorumlular... E, yargılanacak. bir şeyi bilmiyoruz dosyayı bilmiyoruz şu anda e, ama basına yansıyan basında okuduğumuz e, ocağın kendi durumu e, e, kapatılmış ocakta çalışmaya devam edilmesi gene başka bir cezai maddeye e, işaret edecek e, diye düşünüyorum. Evet. E, çok çok teşekkürler Gökhan verdiğin bilgiler için e, iyi günler diliyoruz. Kolay gelsin. Yani. Hoşçakalın. Görüşmek Çok üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Evet efendim. Telefon hattımızda hukukçu arkadaşımız Gökhan Küçük vardı. Kendisinden de İLO sözleşmeleriyle ilgili bilgileri aldık. 167 ve 176 sayılı sözleşmeler. Biri inşaat sektörüyle ilgili. Diğeri ise maden sektörüyle ilgili. Keza Soma'daki durumada da kısaca değindik. Evet, bir duyurumuz var. 18 Aralık günü saat 17'de Bilgi Üniversitesi'nde Sosyal Kuluçka Merkezi açılıyor. Türkiye'de ilk kez sivil toplum girişimleri ve kuruluşlarının yeni projelerine, kampanyalarına ve kurumsal kapasitelerine destek sağlamaya yönelik olarak Kurulmuş Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi ee, ve e, saat 17'de e, 18 Aralık tarihinde e, açılıyor ve bu e, açılışta hem açılış konuşmaları yapılacak hem 2015 yılında merkezden yararlanacak olan sivil toplum girişim ve kuruluşlarının ...çalışma, fikir ve projelerinin tanıtımı yapılacak. Türkiye'de sivil toplumun gelişimine destek sağlamayı amaçlayan bu e, merkez... ...faaliyetlerini üniversite bünyesindeki sivil toplum çalışmaları merkezinin... ...kapasite geliştirme, deneyimi ve koordinasyonuyla... ...Santral İstanbul kampüsünde sürdürecek. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi'nin sağladığı olanakları kullanacak sivil girişim ve kuruluşlar... 10 ay boyunca ofis alanı, eğitimler, yetenek geliştirici atölyeler, danışmanlık, finansman, akademik destek, hukuki destek imkanlarına ulaşacaklar. 18 Aralık Perşembe günü saat 17'de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde bu açılışa bütün sivil toplum kuruluşları katılabilirler, üyeleri katılabilirler. Evet, bu da bugünkü programımızın duyurusu. Bugünkü programımızı bir müzik parçasıyla sonlandıracağız. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.